Öykünün en üzerine, en üstüne şöyle bir not eklemiş. Bir, bir milyarlık İslam aleminin gözü önünde bir avuç Sırp tarafından katledilen Bosnalı kardeşlerimizin ruhlarına demiş. Biz de buna sonrasında Çeçenistan'ı ekliyoruz, sonrasında Filistin'i ekliyoruz. Sonrasında dünya üzerinde mümin ve müslüman olduğu için katledilen bütün mümin kardeşlerimize ekliyoruz. İşte burada demiş ki o kardeşlerimizin ruhlarına binler fatihalarla demiş. Biz de inşallah böyle bir hayırlı böyle bir güzel bir günde fatihayla başlayalım programımıza. Çocuk, aradığımız radyo istasyonlarından biri de bu dedi. Türkçe konuşmalar açıkça fark ediliyor. Bizi kurtarmaya gelecekler miymiş diye atıldı annesi. Ne diyorlar söylesene. Delikanlı, elindeki radyoya 3-5 dakika kulak verip, şu anda Sırplı bir şarkıcının pop konseri var dedi. Kız kardeşime tecavüz edip, babamın boğazını kesen canavarlar da onları öldürürken bu şarkıları söylemişlerdir. Kadın acıyla sararan yüzünü evladından gizlemeye çalışırken lafı ustalıkla değiştirip en kenarda bir istasyon daha çıkıyordu dedi. Ona bak bizim için mutlaka bir şey yapıyorlardır. kanlı bir çadıra sığınmadan önce defalarca bombalanan evlerinden her nasılsa Sağlam çıkan radyolarındaki son Türk istasyonunu çevirdiğinde evet evet buldum diye bağırdı. Sesler çok parazitli geliyor ama zannedersem on binlerce insan Bosna Sırplara mezar olacak diye bağırıyor. Kadın şükürler olsun diye ağlamaya başladı. O kahraman gençler silahsız bile gelseler yavrularımızı kesilmekten kurtarırlar. Delikanlı radyoyu kulağına yapıştırarak galiba başımıza yağan bombalarda da lanetliyorlar diye devam etti. Sürekli olarak bomba bomba diye bağırıp belki de Sırpların bombalanmasını istiyorlar. Radyoyu bana ver diye atıldı kadın. Yıllardır ancak rüyalarımda duyabildiğim o sesleri doya doya dinleyeceğim. Radyo. Bir zamanlar kadının şefkatle bağrına bastığı kız evladı gibi kucaklanıp kulak değiştirdi. Ve on binlerce gencin aslanlar gibi kükreyerek haykırdığı sözler onun acılarla kavrulmuş yüreğine ulaştı. Burası sizlere mezar olacak cimbombom cimbombom cimbombom. dünya üzerindeki alem İslam'ın fertleri bu analarla dolu babalar diyarından ve tarihi şan ve şeref levhalarıyla dolu altı asır İslam'ın bayraktarlığını yapmış bu ecdadın efradından neslinden kendisine el uzatılmak bekliyor yardım edilmek bekliyor imdadına koşulmak bekliyor ve daima başları sıkıştıkları zaman dara düştükleri zaman o devleti aliye-i osmaniye dönemindeki o misyonun edasını bekliyor ama heyhat ki o misyonu eda etmek durumunda olan insanlar ve o insanların evlatları bizim evlatlarımız kendi nefsimde dahil maalesef daha önceki sohbetlerimde de arz ettiğim gibi İspanya'yı 36 yıl diktatörlükle idare etmiş Francisco Franco'nun 3 F formülünün arasında fado, fiesta, futbol, müzik, eğlence, futbol tuzağının içerisinde prangasının altında hapsedilmiş, esir edilmiş ne kendi ülkesinin insanını, ne diğer alemi İslam'ın insanlarının yardımına koşulmasını ne de dünyanın değişik yerlerindeki insanlara el, el atılma noktasında bir duygu ve düşünce içerisinde olmamakla beraber Allah'a binlerce hamdü senalar olsun ki kendisi için yaşamayan günü için yaşamayan bir nesil, bir gençlik zuhur etmiş ve elhamdülillah Türkiye'de ve dünyada bu milletin dinimizin Kur'an'ımızın sesinin soluğunun duyurulması adına hayatını ona yörüngelenmiş yörüngelemiş durumda ve sadece Rabbin rızası için hizmet eden insanlarımızın da varlığı bizim için ümit bahşi olmakta ümit var olmamızın sebeplerini teşkil etmekte. Evet hatırlayacaksınız dün İhlas Risalesi'nin bir bölümünü okumuştuk ve ihlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun demişti. Birinci düstura gelmiştik kıymetli dinleyiciler. Tabi şunu samimiyetimle ifade ediyorum. Burada ben sizlerle bu eserleri ders yaparken. Bu mevzuları sizinle paylaşırken Hani en güzel öğrenme öğretirken öğrenmeymiş ya Kendi nefsim itibariyle Her ne kadar istifade kabiliyetim çok az olsa bile Zannediyorum bir nebze de olsa Bir zerrecik olsa istifade ettiği, ettiğim kanaatimi taşıyorum Evet İşte ihlası korumak kazanmak ve muhafaza etmek. Bakın şimdi buradaki kelimeleri çok böyle temkinli ve dikkatli okuyup düşünmek lazım. Birincisi ihlası kazanmak diyor. Sonrasında muhafaza etmek öyle ya. Bir değeri kazandınız. Muhafaza edemezseniz o size uzun süre fayda vermez. İşte muhafaza etmek için dünkü sohbetimizde de hatırlarsınız bu lem'a Dedi Üstad Hazretlerimiz, Üstad Efendimiz her 15 günde bir la akal dedi en azından 15 günde bir defa okunmalıdır dedi. İşte ihlası kazanmak oldu kazandık. Sonra muhafaza etmek için bu 15 günde bir tazelenmesi gerekiyor. İşte bu noktadan ihlası kazanmak diyor ve muhafaza etmek. Sonrasında bakın üçüncü aşama ve manileri def etmek Şimdi bir kazanmak var, bir muhafaza etmek var, bir de manileri def etmek. Belki allah Alem bu ihlasın mertebeleri var. Üstad Hazretlerimizin ihlas-ı etem dediği o noktaya ulaşma adına önümüze çıkan maniler var. Veya muhafaza etmek adına önümüze çıkan maniler var. İşte diyor Üstad Hazretlerimiz bu manileri de def etmek için, Gelecek düsturlar rehberiniz olsun diyor. Hep beraber inşallah bu düsturları beraber sizlerle bir hasbihal edelim, ders yapalım. Birinci düsturunuz, amelinizde rızayı ilahi olmalı. Şimdi belki diyeceksiniz ama ya bizim amelimizde başka rıza mı var? İşte bunu bir yerde bir hoca efendiden dinlemiştim. Bir hocamızdan bu şehirde dinlemiştim. Hazreti Adem aleyhisselam cennette ilk yaratıldığında Hazreti Adem aleyhisselamı görmek için melekler gelirler. Hazreti Adem aleyhisselamın etrafında dönerler. Hani sizlerin Kabe'yi tavaf ettiği gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın etrafında böyle döner tavaf ederler. Ve sonrasında Hazreti Adem Aleyhisselam'ı gören etrafında dönen melekler, diğer meleklerin yanlarına döndüklerinde, diğer melekler Hazreti Adem Aleyhisselam'ı gören etrafında dönen meleklerin, çok güzel bir kokuya, çok hoş bir, latif bir kokuya sahip olduklarını o şekilde Kokular yaydıklarını hissedince onlara derler ki siz nasıl böyle bir kokuya sahip oldunuz? Size bu güzel koku nereden geliyor? Onlar da derler ki biz Adem'i ziyaret ettik, onun etrafında dönü verdik. Herhalde ondandır derler. Şimdi burada çok hassas bir nokta var. Diğer melekler de Hazreti Adem'i ziyaret etme değil, görme değil, o kokuya sahip olma. O koku içerisinde bulunmak için Hazreti Adem'i ziyarete giderler. Onu görmek için değil. Ve sonrasında Hazreti Adem Aleyhisselam'ın etrafında dönerler ama o kokuya sahip olamazlar. Gelirler o ilk Hazreti Adem Aleyhisselam'ı gören meleklere biz de dolaştık ama biz o kokuya sahip olamadık deyince o melekler derler ki biz Allah'ın rızası için Hazreti Adem'in etrafında döndük onu gördük Allah da bize o kokuyu nasip etti ama siz o kokuya sahip olmak için gittiniz onun için de o kokuyu sahip olamadınız zannediyorum işte o koku ihlas kokusu işte amelinizde rızayı ilahi olmalı şimdi bu hani kıldan ince kılıçtan keskindir diyor ya bu mesele inanın öyle hassas bir yönüyle de çok derin bir yönüyle de çok ince, bir yönüyle de çok keskin bir mesele. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Bakın şimdi, bir yerde siz hatipsiniz. Güzel bir konuşma yapıyorsunuz. Öyle ya, Hazreti Ömer Efendimizin başından geçti bu hadise. Bazen Hazreti Abbas Efendimiz Mekke'den Medine'ye onun hutbesini dinlemeye gelirmiş. 450 kilometre dikkat edin kıymetli dinleyiciler. İşte o Ömer'in, Hazreti Ömer'in, Efendimizin radıyallahu anh'ın, hutbesini 4-4,5 saatlik mesafeden dinlemeye gelen ve o hutbeyi veren Hazreti Ömer, bir gün hutbeyi verdikten sonra, verirken arada oturuyor kendi kendine. Ya Ömer diyor, sen ne bilirsin diyor. Dün Hattab'ın oğlu Ömer'din diyor ihtimal o anda içinde bir gurur gelmiş, ne güzel hitap ediyorsun, ne güzel hutbe veriyorsun, ne güzel insanları anlatıyorsun manasında. Bir günde yine bir mehir meselesinden dolayı, kendisi bir şey söyler, ben tam muhtevasını hatırlayamadım, o yaşlı bir kadın mescitte der ki, ya emir el müminin, ben Allah Resulü'nün mehir konusunda böyle böyle böyle dediğini duydum, sen nasıl ona sınır getirirsin, Kadın istediği kadar mehir isteyebilir deyince o koca devletin reisi İslam'ın halifesi Hazreti Ömer Efendimiz oturur. Ey Ömer der bir yaşlı kadın kadar dinini bilmiyorsun der. Şimdi bu noktadan bizler yapmış olduğumuz her şeyi her ameli her ibadeti ihlas süzgecinden geçirmemiz lazım kıymetli dinleyiciler. Güzel bir Kur'an okuyorsunuz. Yahu ne güzel bir Kur'an okuyor. Desinler diye okuyorsanız kesin orada. Bir yere bir hayır yapıyorsunuz. Bir yardım ediyorsunuz. Vay be şu adama bak ya. Yahu ne kadar yardım ediyor. Desinler diye eğer yapıyorsanız kesin orada yapmayın. Çünkü öte tarafta elinize geçecek bir şey yok. Veya birisine Allah'a Kur'an'ı anlatıyorsunuz o insanla niçin irtibatlı olduğunuzu, niçin ilgilendiğinizi, niçin o insana bir şeyler anlattığınızın bir fizibilitesini yapın. Acaba ben o insana insan olduğu için mi? Yoksa parası pulu olduğu için mi? Makamı, şanı, şöhreti olduğu için mi? Ben o insanın peşinde gidiyorum. Eğer ki o adamda o servet olmasaydı, o makam olmasaydı, o şan ve şöhret olmasaydı sen ona gitmeyecek idiysen sen ona Allah için gitmiyorsun demektir. Ve orada yine problem vardır. Bakın kim olursa olsun diyorum. Namaza durdunuz. Ya şöyle bir haz duyayım. Namazın, secdenin, rükunun hazını duyayım şöyle. Şu namazda benim nasıl gönlüm huzura eriyor böyle. Yani o namazı bile siz o haz için kılmayacak Allah için. Yani yapmış olduğumuz şeylerde sadece ve sadece Allah'ın rızasını arayacağız. Hani Rabiatül Adeviyye Hazretleri diyor ya. Ey büyük Rabbim diyor. Kimileri cennet için kulluk yapar. Cennetin kulları. Kimiler de cehennemden kurtulmak için kulluk yapar. Onlar da cehennemin kulları. Ama ben senin kulunum Allah'ım diyor. Ben senin rızanı istiyorum. Sen benden razı ol da, cennetine de koysan, cehenneminde de yaksan, vallahi bir şey demeyeceğim ya Rabbi diyor. Şimdi bu noktadan, kıymetli dinleyiciler, amelinizde rızayı ilahi olmalı. Damga bu. Kalıp bu. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse, Ehemmiyet yok. Misal mi istersiniz? İşte Efendimizin hayatı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizden Allah razıydı. Bütün dünya karşısındaydı. Şimdi bütün dünya onun önünde eğilmiyor mu? Dörtte biri, beşte biri de olsa. Diğer o beşte dörtlü kısmında bir bölümü yine Efendimizin büyüklüğünü kabul etmiyor mu? Ki Nev Yoruk'ta Efendimiz'e ait bir çeşim olduğunu söylerler. Bir kitapta okumuştum. Tabi dünyada en iyi işler yapan, en faydalı işler yapan insanlar araştırılırken araştırılıyor ve sonrasında en faydalı insan Hazreti Muhammed Mustafa çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet düşünün ki siz şimdi kendi çocuğunuza ...sigara gibi bir melaneti... ...bir zararlı alışkanlığı terk ettiremiyorsunuz. Veya bırakın çocuğunuzu... ...eğer kendinizde varsa öyle bir şey... ...kendi kendinizi terk etme noktasında ikna edemiyorsunuz. Halbuki... ...Arap Yarımadası'nda içki su gibi içiliyordu. İçkinin kesin yasak ayeti geldiğinde sokaklar adeta içkiseli haline dönmüştü diyor anlatan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında peygamberlik gelmiş 63 yaşında da dünya makamından ahiret makamına hayatına tepdil olmuş göç etmiş mekan değiştirmiş ve bu 23 yıl içerisinde Allah Resulü o bedevi, cahil ve zalim bir kavmi insanlara rehber ve örnek olacak bir hale getirmiş. Hangi öğretmen yapabilir Allah aşkına? Hangi üniversite yapabilir bunu? Görüyoruz işte üniversitelerin halini. Hangi kurum kuruluş yapabilir bunu Allah aşkına? Hem de ümmi bir peygamber. Hem de arkasında şunu bunu değil bakın. Parası pulu değil bakın. Holding'i, makamı, şanı şöhreti değil bakın. Gücü kuvveti değil bakın. Mekke'nin ileri gelenleri değil bakın. Etrafında Bilal-ı Habeşi vardı. Azatlı bir köle. En tabiri caizse bağışlayın. Kodaman olanı Hazreti Ebu Bekir'di. O da zaten her şeyini verdi. Elinde bir şey kalmadı. Ve bir de yanında Hazreti Hatice'si vardı. Hatice'til Kübra. Ama o Allah ondan razıydı. İşte Üstad Hazretleri öyle demiyor mu? bak Onun bulunduğu dönemde, yaşadığı dönemi, tarihçi hayatı bir açın okuyun. İnşallah okuyun. O dönemde, tabi ben o dönem için ifade ediyorum. Devletin üç tane pırpırlı uçağı var, bir tanesi Üstad'ı takip ediyor. Eserlerin okunduğu, Şimdiki gibi matbaalar yok ki. Şimdi kitapçılarda risaleler dolu dolu. Evlerimizde eserler dolu dolu ama onu açıp okuyan yok. O dönemde ne matbaa var, teksir sonradan çıkmış. Yazılarla, insanların yazmasıyla çoğaltıyorlar bakın Risale-i Nurları. Ve Üstad Hazretleri ta Japonya'ya kadar eserleri göndermiş. Şimdi siz okumaktan aciz kalıyoruz siz, biz hepimiz. Okumak bizim zorumuza gidiyor, zorumsuyoruz. O dönemin insanları yazarak çoğaltıyorlar. Ve 80 küsur senelik dünya hayatımda diyor. Ömrümde çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. 28 sene diyor memleket hapishanelerinde, zindanlarında, sürgünlerinde dolaştırıldım. Ömrüm harp meydanlarında, memleket hapishanelerinde geçti diyor bakın. At üzerinde, hapishane koğuşlarında, okumaktan, yazmaktan kendi kendine alıp koymuyor. Bazı eserleri 500 defa okuduğu söyleniyor. Kendisi söylüyor. Ve şimdi bu Üstad Hazretlerinin, eserleri vasıtasıyla iman hakikatlerine ulaşan insanların sayısı milyonlarla ifade edilebilecek noktaya gelmiş. Ve yılın belli gününde bütün demeyeyim ama birçok ülkelerden gelen ilim ve bilim adamları kendi sahalarıyla ilgili Üstad Hazretleri'ni anlatmak için sempozum yapıyorlar. İşte o razı olsa bakın. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Şimdi enteresandır. İslam'a hizmet eden gruplarda da aynı hastalığı görüyorum. Cemaatlerde de aynı hastalığı görüyorum. Derneklerde de aynı hastalığı görüyorum. Partilerde de aynı hastalığı görüyorum. Gönüllü kuruluşlarda, vakıflarda da aynı hastalığı görüyorum. Herkes birinin adamı. Falan filanın adamı. Filan falanın adamı, Yahu bana falanın filanın adamı lazım değil. Bana Allah'ın adamı lazım diyen yok. Öyle ya. Ben sırtımı a şahsa dayamışım. E o şahıs dünya hayatından göç ederse ben yere düşme ihtimalim vardır yüzde 99.9. Ama ben sırtımı Allah'a dayanmışsam ben yıkılmam ki çünkü Allah hayba bak yaptığımız işi gösterme yaptığımız işi satma pazarlama noktasında olanlarımız maalesef sayısı oldukça fazla adam falan şu kadar hizmet etti falan şu kadar iş yaptı desinler diye yapılıyorsa onun yaptığından öte tarafta eline kalacak bir şey yok acı olarak söylüyorum bak. işte Üstad Hazretleri öyle diyor ya İnşallah tam ihlasa erersiniz, ihlasa muhafif olursunuz. Beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. O tevazu insanı, o mahviyet insanı bak. Hayatını hep ikhlas yörüngeli. Üstad Hazretleri döneminde yaşayan birçok alim vardı bak. Hani dünkü sohbetimizde en metin bir noktayı istinat dedi bak hatırlarsınız Üstad hazretleri döneminde maalesef bu ülkede sarıklı insanların sakallı insanların İstiklal mahkemelerinde kellesinin gittiğini bugün kayıtlar belgeler bize anlatıyor söylüyor meclis araştırmasında arşivin araştırmalarında o tespitler belgelerle sabit ama Üstad hazretleri bakın sarığını çıkarmamış çünkü o en metin bir noktayı istinada dayanmış evet o öyle bir dayanmış ki hem de nasıl dayanmış işte o razı olsa diyor bir de hatırlarsınız ne dedi en büyük bir kuvvet dedi ihlas en büyük bir kuvvet dedi O dönemde Üstad Hazretlerini meclise çağırıyorlar. Mecliste Üstad Hazretleri çıkıyor, konuşuyor. Ve o dönemde bakın meclisteki milletvekillerine namazdan bahsediyor. Namazın önemini anlatıyor. Ve sonrasında onu meclise çağırıp da konuşturan zat diyor ki, hoca hoca biz senin parlak fikirlerinden istifade etmek için seni buraya çağırdık konuşturttuk sen namazdan bahsettin ki o namaz mevzunu anlatan konuşmasından sonra sayı tam hatırımda değil ama birçok milletvekili namaza başlıyor Üstad Hazretleri dönüyor şunu diyor paşa paşa hayatta en hakiki şey imandır imandan sonra namazdır namaz kılmayan haindir hainin hükmü merduttur diyor bunu o dönemde o insana söylemek çok büyük yürek ister ancak ihlas kuvvetine sarılan sahip olan bir insan ancak bunu söyleyebilir başkası değil işte amelinizde rıza ilahi olmalı o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok Orazı mı yaptığınızdan? Bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Çünkü dünyanın hepsini toplasanız o dünyanın kuvveti Allah'ın gücünün kuvvetinin yanında zerre değil. O zaman siz bütün kuvvetlerin toplanıp da onun kuvvetinin karşısında zerre etmediği insanların kuvvetine mi dayanmak istersiniz? Fen'in, tekniğin, teknolojinin kuvvetine mi dayanmak istersiniz? Bunu derken sebepleri göz ardı edelim manasında anlamayın. Yoksa her şeye gücü yeten Allah'a mı dayanmak istersiniz? Eğer o kabul etse diyor. Eğer o kabul etse. Bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse. Sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya, yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Burada bir parantez daha açacağım ve sohbetin ilk bölümünü burada bitireceğim inşallah. Şimdi biz bütün hizmetlerimizde bütün faaliyetlerimizde dedik ya sadece Cenabı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Ha eğer ki ben bir hoca efendiyi dinliyorsam, ben bir şeyh efendiyi dinliyorsam, ben bir efendi hazretlerine bağlıysam, ben bir başkana, abiye bağlıysam onu razı etme. Allah'ı razı etmekten sonra gelir zaten ben Allah rızası için yaparsam o da razı olur. Eğer o da Allah rızası için gidiyorsa ama ben önce hocayı memnun etmek için, hacıyı memnun etmek için, şeyh efendiyi memnun etmek için yaptığım işi önce onlara satmaya kalkarsam o zaman Allah'a bir şey kalmaz ve Allah'ın rızası orada olmaz kıymetli dinleyiciler. Cenab-ı Hak öte tarafta diyecek ki sen Hocam şöyle desin diye yapmıştın, şeyhim böyle desin diye yapmıştın, efendim beni hoş görsün, güzel görsün, çalışkan görsün, ehli hizmet görsün diye yapmıştın, o da seni öyle gördü, git ondan mükafatını al diyecek. Bizler onlardan öğreniriz Rabbimizi. Bunu derken hakiki manadaki efendilerimiz, hocalarımız, şeyhlerimiz başımızın tacı, bizler Rabbimizi ondan öğreniriz. Peygamberimizi ondan öğreniriz. Kur'an'ımızı ondan öğreniriz. Marifetullah ufkuna onların vesilesiyle varırız. Ama sadece Rabbimizin rızası için, onu razı etmek için amel ederiz. Bura hassas bir konu bakın. Çok hassas bir konu. Yaptığımız işleri Allah'a hesap vereceğimiz duygu ve düşüncesiyle yapmalıyız. Artı zaten o insanlar... Eğer hakikat ehli insanlarsa ki bundan 94-95'li yıllarda büyük bir zatın atmosferinde bulunuyordum. Hizmet etme duygu ve düşüncesiyle bir araya geldikleri insanlarla beraber oturuyor. Ve o insanlar o zata kendi yaptığı işlerle ilgili bazı şeyler anlatıyorlar. Tabi o zat birdenbire celallendi. Yalan söylüyorsunuz bana dedi. Yalan söylüyorsunuz dedi ve kendisine uzatılan bütün dökümanların hepsini yırt dağıttı. Şimdi zaten o büyük bir zatsa kendisine söylenen şeylerin doğru mu yalan mı olduğunu biliyor. Aslında bir yönüyle ona şirin görünme adına söylenen sözler, onu söyleyeni daha çok sakıt ettiriyor. Düşürttürüyor fakat söyleyen farkında değil. Eğer gerçek manada bir müşitse Allah ona haber veriyor ki zaten. Hani bir dönem ben 1983'lü yıllarda demek ki ne kadar oldu 22 sene olmuş bakın tasavvuf ehli bir arkadaşla beraber bir hoca efendinin yanına gitmiştik. Tabi sordum hocam gerçek şey nasıl olmalı kimdir diye bir soru sormuştum haddim olmayarak o hoca efendi şöyle cevap vermişti acizane gerçek şeyh müridinin yapmadığı vazifeyi yapamadığı vazifeyi ihmal ettiği vazifeyi vazife dersen, derken siz bilirsiniz işte günlük çektiği salavat vardır, tövbe vardır, kelime-i tevhid vardır, estağfurullah vardır, neyse onu tasavvuf ehli, tarikat erbabı bilir. İşte o günlük yapacağı virtleri, vazifeyi yapmadığı zaman, müridi yapmadığı zaman, manen haberdar olup, müridinin yerine o vazifeyi ifa edendir buyurmuştu. Şimdi bakın, bir tarikat şeyhi ki, bir tasavvuf ehli ki, Müridinin yapmadığı bir vazifeyi Allah ona haber veriyor da Büyük bir hizmetin idaresinde bulunan o hizmeti deruhte eden bir hoca efendiye Allah Bu hizmetin içindeki insanların ihmal ettiği şeylere haber vermez mi? Verir Ama dedim ya bizler Allah rızası için yaptığımız her şey Yani bağışlayın askerlik yapan dinleyicilerimiz vardır bu maalesef hepimizde yaşadık bunu. Teftiş geleceği zaman perdeler değişir, boyalar olur, sabunluklar olur, yollar boyanır, taşlar boyanır. Teftiş gidince her şey eski tas eski hamam. Halbuki o teftişe gelen müfettiş de aynı onları yapmıştır görev sırasında. Yahu biz kime teftiş veriyoruz? Biz her an Allah'a teftiş verme havası içerisinde vazifemizi yapacağız. Kime neyi niçin satıyoruz biz? İşte burada amelimizde sadece rızayı ilahi olmalı. Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir demiş ve bir ilahi veya ezgi arasından sonra yine ikinci bölümde sizlerle inşallah buluşacağız efendim. Sohbetimizin ikinci bölümünde bu ihlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için sıralanan sayılan düsturların ikincisindeyiz. İkinci düsturunuz diyor üstadımız. İşte ikinci düsturumuz şu imiş. Bu hizmet-i bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek. Şimdi bakın, bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek derken, bu ferdi daireden, şahsi daireden geniş alem-i İslam dairesine kadar bütün insanları içine almakta, bütün insanları dairesinin içerisinde bu insanlara hitap etmekte. Çünkü bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek diyor. A, B, C, hangi cemaat, hangi grup, hangi dernek olursa olsun, bu dernekler biz Kur'an hizmetindeyiz diyor değil mi? Doğru. Biz Allah için hizmet ediyoruz diyorlar değil mi? Doğru. O zaman kimse kimseyi tenkit etmemeli diyor. Bu hizmeti Kur'an'da da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek. Aynı zamanda aynı camianın, aynı cemaatin, aynı derneğin, Fertleri de birbirlerini tenkit etmemeli diyor. Ve onların üstünde fazilet fıruşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Fazilet fıruşluk insanın kendini övmesi, caka satması. Yani onların şimdi burada bizim makamımız ne olursa olsun. Sizler. De takdir edersiniz ki bir insan işin en önünde olabilir ama yarın Allah indinde neresinde olduğunu görer, göremezsiniz bilemezsiniz. Yani işin en önünde olma faziletçe de en önünde olma demek değildir. Çünkü ileride de gelecek zerre kadar ihlaslı amel batmanlarla ihlassız amele müreccahtır diyor Üstad Hazretlerimiz tercih edilir eğer o hizmetin içerisinde bir fert makam beklentisi olmadan menfaat beklentisi olmadan maaş beklentisi olmadan maddi menfaat beklentisi olmadan hizmet eden bir insan o işin önünde olan takvaya zühd'e, helal Haram meselesine hele hele acizane benim de belimi büken meselelerden birisi hangi vakıf, hangi kuruluş, hangi dernek, hangi cemaat hangi grup olursa olsun devletimizin içerisinde bulunan veya yeryüzünde yaşayan insanların yardımlarıyla oluşmuş müesseselerde çalışan insanların çok dikkatli, temkinli olması lazım. Çünkü bizler söz söylediğimiz zaman Efendimiz'e anlatıyoruz. Hulefayi Raşid'in anlatıyoruz. Hazreti Ömer'i, e, Ebu e anlatıyoruz. İnsanlardan isterken ashabın fedakarlığını söyleyerek istiyoruz. Verin, yardım edin. Nesil yetiştirme adına diyoruz ama yaşantımızda biz Hazreti Ömer'in yaşantısını göstermezsek nice olur halimiz. Dolayısıyla bakın her öyle. Gülen Saat diye dinlemiş olduğunuz Fethullah Gülen Hoca Efendi ile ilgili birkaç husus duymuş okumuştum. Mesela askerde askerliğini yaparken devlete ait bir kağıtla kalemle annesine babasına veya arkadaşlarına hiç mektup yazmamış Hoca Efendi. Devletin kağıdıyla kalem ile özel işini katiyen görmemiş. Artı Devletin kendisine vermiş olduğu postalla, ayakkabıyla çarşıda şahsı için gezinti yapmamış. Artı geçenlerde de arz ettim. Urfa tarafında bir müessesesin açılmasıyla ilgili dua istenildiğinde orada gidiyor temel atmada dua ediyor. Sonrasında yine başka bir müesseseye yine milletin yardımlarıyla bu milletin destekleriyle açılmış bir müessese de çay ikram ediliyor. O arada yüzünde bir sivilce patladığı zaman hemen birisi okulun eza depos dolabından bir pamuk getirip veriyor Hoca Efendi'ye. O, o pamuğu kabul etmiyor. Nereden aldın o pamuğu? Hocam diyor getiren, okulun eza dolabından. Hayır o vakfa ait, mirim al o. O millete ait bir pamuk ben onu alıp yüzüme bastıramam diyor. Hesabını veremeyiz onun diyor onu getirene. Ve sonrasında orada bulunan birisi bir kağıt mendil çıkarıp veriyor o onun yüzüne basıyor. Şimdi bu hassasiyet olursa yapmış olduğumuz şeyin tesiri olur. Ama yetkimiz çerçevesinde, imkanımız çerçevesinde. Harip vurup harman savurma, öf kebaplar bir yandan gelsin, baklavalar bir yandan gitsin. Cakalar fiyakalar bir taraftan olsun. Yaşantımız Firavun'un, Nemrud'un, Karun'un yaşantısından ayırt edilmesin. Ondan sonra da biz diyelim ki Allah'ım sen rızan için hizmet ediyoruz. Vallahi öte tarafta adamı dilinden asarlar. Öte tarafta adamı dilinden asarlar. İşte bu noktadan bizler başkasının üzerinde katiyen üstünlük taslamayacağız. Kimin kimden üstün olduğunu ancak Allah bilir. Yani bizim makam mevki olarak yüksekliğimiz, yüceliğimiz insanlardan üstün olduğumuz manasına gelmez ki. Hazreti Ömer Efendimiz değil mi bakın. Eğer dünyada bir insan cehenneme diğer insanlar cennete gidecek deseler acaba ben miyim cehennemlik derim diyor. Gerçi haf ve reca ile ilgili bir mevzu ama bu. Fakat Efendimizin, Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin hal ve hareketleri hani o Hazreti Ömer ki, hani o Hazreti Ömer bin Abdülaziz ki hazineye ait yağ tenekelerinden yağ kaplarından birinin dışına sızmış bir yağı alıp saçına süren hanımını nasıl azarlıyor? İçindekini değil bakın dışına süzülen bir yağı. Öyle ya bu milletin malıyla Yip yip de göbek büyütmek değil ki bu hizmet. Evet. İşte Hazreti Ömer Efendimiz şimdiki gibi böyle ufacık bir yeri idare etmek değil. Küçük bir mekanın amiri memuru olmak değil ki. Şu anda Türkiye'nin bulunduğu Türkiye'nin yüz ölçümünün büyüklüğünün yedi misli bir ülkenin devlet reisi. Üzerinde eski yamalıklı bir elbise, yurt dışından gelen... Devlet reislerini, devlet elçilerini karşılayacağı zaman Efendimiz'in hanımı, Hafsa Falidemiz, Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı, babacığım üzerine diyor, güzel bir şey giysen de hani, o gelenler İslam'ın devletinin reisi de böyle pesfaya mı, pespenti mi demesinler manasında. Bir söz kullanınca, kızcağızım diyor. اِنَّمَا اَعَزْنَ اللّٰهُ بِالدِّينَ Biz dinle aziz olduk, başka şeyde din, izzet aramayız diyor. Şimdi, bu bize rehber örnek olmalı değil mi? Üstad hazretlerinin hayatı bize rehber olmalı değil mi? Hayatta kimseden bir şey kabul etmemiş. Hani biliyorsunuz yaşlı bir kadın bir stil yoğurt getiriyor. Sırf o kadın gönlü hoş olsun kırılmasın diye kabul ediyor ama o ona ondan sonra ne kadar rahatsızlık veriyor biliyorsunuz siz. Kimsenin minnet altına girmemiş Üstad hazretleri. İşte Isparta'ya o civarlara gittiğiniz zaman kendine ait eşyaları görürsünüz, kimsenin minnet altına girmemiş, ne ile yaşıyorsun, iktisatla demiş, evet, iktisatla demiş, kanaatla demiş, ama, şimdi onlarca insanın, minnet altına girip de, aman o lüksümü koruyayım, o hayat, yaşantı seviyemi, muhafaza edeyim, manasına, Zannediyorum işte burada biz oturup kendi kendimizin muhasebesini bir daha yapmamız lazım. Bu noktadan kıymetli dinleyiciler kimse kimseyi kendinden küçük görmemeli. Kimseyi de kendinden düzeltiyorum. Kimseyi kendinden küçük kendini de kimseden büyük görmemeli. Onun için üstünlük ancak Allah'a takva ile. Daha önceki sohbetlerimde de arz ettim. Yani bir insan görseniz ki suda yürüyor. Bir insan görseniz ki havada uçuyor. Eğer o insanın hayatında emri bil maruf nehyanen münker yoksa, haramlara, helallere dikkat etme yoksa, milletin malını biraz önce ifade ettiğim Hoca Efendi gibi, Üstad gibi, Hazreti Ömer gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi dikkat etme yoksa siz oturup o insan hakkında acı acı düşünebilir, belki de ona bir ağıt çekebilirsiniz. Esas keramet bunlara dikkat ederek yaşama esas keramet bu yoksa yogalar da vardır biliyorsunuz yogiler hani bazı böyle mistik anlayış içerisinde bazı şartları yerine getirince havada duranlar var gökte uçanlar var denizde oturanlar var bunları yapıyorlar bazı böyle kuralları yerine getirince Allah sadece evliya kullarına vermiyor ki bu özelliği evet evet işte bu noktadan fazilet füruşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemek. Yalnız bunu kalbimize kabul ettirmek lazım. Evet. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez? Öyle ya. Bir yerden kaldıracağınız bir şey var. Bir elinize bir tarafından bir elinize bir tarafından kaldırırsınız bunu. Bir eliniz kaldırırken öbür eliniz aşağı bastırır mı? Hayır. İşte diyor nasıl ki insanın, bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkid etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, belki birbirinin noksanını ikmal eder, tamamlar, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. İşte burada bir haşiye var. Birbirini sevmede, birbirlerine karşı merhamet ve şefkat de. Müminler tek bir beden gibidir. Bir uzuv rahatsız olsa diğer uzuvlar uykusuzluk ve aşırı ateş gibi durumlarda hemen onun yardımına koşarlar. Anlamındaki bir hadis var. İşte ayrıca kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın açıklarını kapatırsa Allah da kıyamet günü onun açıklarını kapatır. Anlamda da Buhari'de, Müslim'de geçen bir hadis var. Bunu tekrar ediyorum. Tabi her zaman ifade ettiğim gibi daima kendi nefsim muhatap. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın açığını açıklarını kapatırsa Allah da kıyamet günü onun açıklarını kapatır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet işte belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder yoksa o vücud insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Bakın ruhu kaçar. Bu ifadeler altını çizerek ifade ediyorum kıymetli dinleyiciler. Bir cesette ruh kaçınca ne olur? Ruh çıkınca ölü bir insan olur. Cisim dağılırsa insanlığından çıkar. İşte bu noktadan diyor, hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları, Birbiriyle rekabet uğraşmaz, birbirinin önüne takaddum edip tahakküm etmez, birbirisinin kusurunu görerek, tenkid edip sahip Şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt yardımlaşma, bir ittifak ile gaye ilkatlerine yürürler. Eğer, zerre miktar bir taarruz bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak neticesiz akim bırakacak fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak şimdi nasıl ki diyor bir fabrikanın çarkları dişleri birbirine tahakküm etmez birbirine karşı gelmez hangi grup hangi cemaat hangi kuruluş olursa olsun Allah yoluna hizmet ediyorsa hepsi güzeldir İleride gelecek sen benim yolum güzeldir, benim yolum haktır diyebilirsin. Ama sadece güzel ve hak benim yolumdur diyemezsin. Buna da hakkın yoktur diyor Üstad Hacretleri. Şimdi maalesef duyuyoruz, görüyoruz ki bazı gruplar bir başka grubun adeta aleyhine bayrak açmış, sanki böyle bir kafire bayrak açmış gibi hiçbir iş güç kalmamış da o cemaatla ilgili o cemaatin ferdiyle ilgili sanki kendilerine göre ellerindeki bilgiler de sanki gerçekmiş veya marifetmiş gibi insanların kafasını zihnini bulandırarak İslam'a hizmet eden insanların önünü tıkamak isteyen maalesef diyorum bazı art niyetli insanlar olabilir. İşte bizler orada çok uyanık olacak. Müminin ferasetinden korkunuz diyor ya Şimdi bakın çok üzülerek ifade ediyorum. Bir zat düşünün kıymetli dinleyiciler. Bu nesil için, insanlığın imanı için, neslin kurtarılması adına düşünün ki belki hanım dinleyicilerimiz de vardır ama beni bağışlasınlar. Bir erkek veya bayan evlilik onun için çok önemli bir dönüm noktası. Ama düşünün ki siz Üstad Hazretleri de hiç evlenememiş. Sormuşlar ona, ''Niçin evlenmiyorsun, evlenmeyi düşünmüyor musun?'' ''Ben'' diyor, ''Evlenmeyi düşünmeyi bile düşünemedim ki'' diyor. ''Çünkü milletimin derdi beni öyle sarmıştı ki'' Artık nasıl sarmışsa bakın, elini açıyor Rabbisine, ''Allah'ım o dönemde ülkenin nüfusu 25 milyon.'' 25 milyon milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım diyen dertli e, evlenmeyi düşünmeyi düşünebilir mi Allah aşkına şimdi düşünün bir insanı evlenmeye vakti olmamış evlenememiş evlenmemiş ve sonrasında vesile olduğu tavsiyesiyle meydana gelen müesseseler yurt içinde ve yurt dışında Olabildiğince çoğalmış ve ülkemizin, dinimizin sesi soluğu haline gelmiş. Ama bir tarafta da bir tanesiyle yetinmemiş, ikisiyle yetinmemiş, üçüyle yetinmemiş, dördünü de yedekte bekletmiş olan, belden aşağısına düşkün, uçkuruna bağlı bir insan şimdi bağışlayın. Bu milletin neslin kurtuluşu adına. Hayatında bir kadının bile gölgesinden geçmedim diyen insanı tenkit edebilir mi Allah aşkına? Yani insaf bunu kabul eder mi Allah aşkına? Bunun için bizler katiyen Allah yolunda hizmet eden başkalarına karşı isterse elimizde yüzde yüz ispatlı delilli olsa bile dilimizi tutmasını bileceğiz kıymetli dinleyiciler. İşte çünkü ne diyor? Nasıl ki diyor kusurunu görmek, tenkit edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz diyor ya. İşte eğer zerre miktar bir taarruz bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak diyor. İşte ey Risale-i Nur şakitleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Önce bu Risale-i Nur'u okuyan şakir talebe demek. Burada tabi ben bir şey daha arz edeyim hem de biraz şöyle bir rahatlayın tebessüm edin diye söylüyorum belki ihlasın ciddiyetine de zarar gelecek ama böyle talebeler 15-20'si 25'i bir araya gelmişler tabi bunların 5'i 10'u namaz kılan hizmet eden insanlar diğerleri de yeni yeni namaza başlatılan insanlardan arkadaşlarından bir yerde böyle bir tatil yapıyorlar. Gece teheccüde kaldırıyor. Bunların içerisinden en büyük olan abileri diğerlerini. Tabi 30-35 tane 40 tane insanın hangisi akılda kalacak? Yan baştan işte şakirt kalk, şakirt kalk, şakirt kalk. Şakirt Arapça talebe demek. Şakirt. Tilmiz şakirt talebe demek. İşte Kur'an şakirdi, Kur'an talebesi. Risale-i Nur şakirdi, Risale-i Nur talebesi. Tabi şakirt kalk, şakirt kalk falan deyince Oraya da oraya ilk defa gelen böyle hizmetlerden, eserlerden, nurlardan çok da haberi olmayan birisi şöyle bir dinliyor bakıyor ki şakir, şakir, şakir diye anlıyor onu. En sonunda sıra gelince kalkıyor. Yahu arkadaş diyor. Bu şakir kimse kalksın diyor. Yav herkesi rahatsız etmeye ne hakkınız var diyor. Tabi bu şakir değil. Benim dediğim şakirt. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine ve bu çok önemli bir şey bakın. İnsan-ı kamil ismi. Olgun, mükemmel insan. İşte sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahsın manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren. Fesubhanallah. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Gerçi vakitte yavaş yavaş bitmek üzere ama bu düsturu da bitirip inşallah da keseceğim kıymetli dinçiler. Sizler ve bizler diyor öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahsın manevinin bakın şahsın manevinin azarlarıyız ve hayatı ebediye içindeki saadeti ebediyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Yani bir Tezgah düşünün bir makine düşünün. Bu makine daima bir ürün diyelim ki bir tekstil makinesi ne yapıyor? Devamlı kumaş üretiyor. Öyle bir makine düşünün ki bu makine daima saadeti ebediye çıkarıyor. İşte müminler, müslümanlar bu makinenin birer çarpları dişleri hükmünde gibi diyor. Ve sahili selamet olan Darüselam'a, emniyet ve huzur yurduna Darüselam'a Ümmet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam'ı çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan kademeleriz. Yani Darussalam'a Ümmet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam'ı çıkaran bir sefine-i Rabbaniye. Nedir sefine-i Rabbaniye? Allah'ın bir gemisinde çalışan kademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden Sırr-ı ihlası kazanmak ile nasıl oluyor bu? Bakın bir rakamı yanına bir daha geldiği zaman normal sebepler nezdinde bu iki olur. Ama ihlas ve tesanüt sırrıyla bir araya gelirse on bir olur. Yanına bir daha geldi üç olur ama ihlas ve tesanüt sırrıyla gelirse yüz on bir olur. Yanına bir daha geldi ne olur? Dört olur. Ama ihlas ve tesanüt sırrıyla, kuvvet sırrıyla bir araya gelirse... 1111 olur diyor Üstad Hazretleri. İşte 3 elif iddihat etmezse 3 kıymeti var. Sırrı adediyet ile iddihat etse 111 kıymeti alır. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı ukuvet ve iddihatı maksat ve ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki Sırrı ı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvve maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihe şehadet ediyor. Bu sırrın burada bir ayetin meali var. Bakara suresi 249. ayet nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir diyor. Evet bu sırrın sırrı şudur ki hakiki samimi bir ittifakta her bir fert sayır kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on, on hakiki müttehid adamın birleşmiş adamın bir araya gelmiş adamın her biri yirmi gözle bakıyor on akılla düşünüyor yirmi kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Bir haşiye daha var kıymetli dinleyiciler. Evet, sırrı ihlas ile samimi tesannüt ve ittihad hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır. Sırrı uhuvveti hakikiye ile rızayı ilahi yolunda Ahirete mütallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idam ettiklerinden ben ölmüyorum diyerek ölümü gülerek karşılar. Ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum yalnız günah cihetinde ölüyorum der rahatla yatar. Evet işte Müminlerin sürekli birbirlerinin duasını alma gibi bir avantajı olduğuna dair hadisi şerifler var. Ve ayrıca birbirini sevmede, ayetler de var, birbirini sevmede, birbirlerine karşı merhamet ve şefkatle müminler tek bir beden gibidir. Bir uzuv rahatsız olsa diğer uzuvlar uykusuzluk ve aşırı ateş gibi durumlarda hemen onun yardımına koşarlar anlamında yine bir hadisi şerifle Bugünkü sohbetimizi Burada noktalıyoruz Cenab-ı Hak bizleri İhlası kazanan İhlası muhafaza eden Ve manileri def etme yolunda Üstad hazretlerimizin Efendimizin bize göstermiş Olduğu düsturları Hakkıyla hayatına tatbik eden Kullarından eylesin Rabbim şu ana kadar Nefse uyarak şeytana uyarak Hevaya uyarak İhlasa münavi. Münafi, hal ve hareketlerimizi, tavır ve davranışlarımız varsa Cenab-ı Hak bu yapmış olduğumuz hatalardan dolayı bizleri bağışlasın. Rabbim günahlarımızı afu mahfiret eylesin. Seyyiatımızı hasenata tebdil eylesin. Rabbim kendisine sadece ama sadece kendisine ibadet eden, kendisinden yardım dileyen, Sadece onun rızası için hizmet etmekle bizleri şeref yap ve serfiraz eylesin. Rabbim kendi yolunda şeytanın türkülerini söyleyen, Rabbim kendi rızası diye nefsini razı eden, Rabbim kendisini methu sena ediyor diye, kendi heva ve hevesini methu sena eden kullarından eylemesin bizleri. Rabbim günahını, hatasını, Anlayan, idrak eden ve sonrasında da o günahı, o hatasını, o yanlışını düzeltme azmi, gayreti içerisinde olan kullarından eylesin. Ve Rabbim Üstad Hazretlerimizin bize emir mi anlarsınız, tavsiye mi anlarsınız, nasıl anlarsak anlayalım. Bize buyurmuş olduğu bu ihlas meselesini her 15 günde bir en azından okuyup, yaşayıp, Anlatmaya bizleri muvaffak eylesin ve bu ihlas meselesinde üstad hazretlerimizin bize anlatmak istediği mesele ne ise, Üstadımızın rehber aldığı, rehber edindiği, örnek aldığı İmamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Bu konuda bizden ne bekliyorsa ve onun da ötesinde Rabbim bizden nasıl bir ihlasa sahip olmamız gerektiği şekilde bizden ne bekliyorsa, o şekilde bir iklasa sahip olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Rabbim hepinizin gönlünü, kalbini ferahlandırsın. Hepimizin gönlünü nurlandırsın, kalbimizi nurlandırsın. Her türlü gafletten, her türlü dalaletten, her türlü uyuşukluktan, Gururdan, kibirden, hasetten, kendini beğenmişlikten bizleri muhafaza eylesin. Rabbim dudaklarınızdan dualarınızı eksik etmesin. Ve o dualarınızı Rabbim kendi katında kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz. Bir sonraki programda yine siz güzel dinleyicilerle buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyorum efendim.